Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün hastalık sunumlarımıza devam ediyoruz. Hazreti Rasulün örnekli çerçevesinde sunduğumuz Medine'de 11 yıl sunumumuzun 37.sini sunacağız inşallah. Üst başlığımız Medine-Mekke ilişkileri 16. bölüm. Onun alt bölümü Hendek Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler 4. bölüm. Geçen hafta Ahzab suresinin başındaki ayetlerle Hendek Savaşı'nı değerlendirmiştik. Bu hafta da aynı şekilde Ahzab suresinden devam ediyoruz. Zira Ahzab suresi Hendek Savaşı ile ilgili önemli değerler sunuyor. Ahzab suresinin 18 dahil 21. ayete kadar 21 dahil ayetlerinde konu farklı açılardan el alınıyor. Allah bu ayetlerde Allah içinizden alıkoyanları ve yandaşlarına bize katılın diyenleri gerçekten biliyor. Zaten bunların tek azı savaşa gelir. Zira onlar size karşı tek hasistirler. Hasist kelimesi, yugatlarda eli sıkı, cimri, pinti, kısmık, bayağı, insanı küçülten, alçak anlamında.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 Allah'a ve ailek kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Ayetler kişisel inancın başarının azmin ötesine çıkıyor. Toplumsal analize giriyor. Bizler genelde toplumun önüne çıkmış insanların üzerinden değerlendirmeler yaparız. Müslüman bir toplum denilince toplum içinde İslam'ı en iyi anlayan, analiz eden, inanan, yaşamına geçirenleri aklımıza getiririz. Allah Resulü ve arkadaşlarının üzerinden İslam'ı okumaya başladığımızda aynı şeyi yaparız. Tarih okumalarımız, İslam anlayışı üzerine okumalarımız genelde kişiler üzerindedir. Okuduğumuz kişiler döneminde İslam'ı bize İslam'ı bize göre en iyi temsil etmiş kişilerdir. Zaten onlar gibi İslami yaşamına aktararak temsil etmeyenler varsa biz onlara ifak içindedirler deriz. Hz. Resul'den sonra gelen kişiler olarak Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ebu Zergüffari, Hz. Musab bin Umeyr, Hz. Osman üzerinden İslam'ı okumak, anlamak bizim için önemlidir. Ancak onlar üzerinden İslam'ı okumak eksiktir. Böyle yaparsak Müslüman toplumu toplumun önüne çıkanlarla değerlendirmiş oluruz. Halbuki toplum denilince sadece öne çıkanlar değildir. Geride kalanlar, ortada olanlar gibi üç gruba ayrılır. Üç grup. İnançlarını, anlayışlarını, yaşamlarını ortaya koyarak sıralanırlar. İnsani değerlendirmelerimiz genelde öne çıkanların dışındaki anlayışları, yaşamları nifak alameti olarak değerlendiririz. Örneğin Müslüman bir toplumda insanlar zafiyet mi gösteriyorlar? Böyle mi yaptılar? Böyle inanç olmaz deriz bu nifaklıktan başka değildir deriz. İnsanlar tereddüt mi gösterdiler? Böyle inanç olmaz deriz. Bu nifaklıktan başka değil deriz. Allah'ın gönderdiği ayetler ise, toplumu bütün yönleriyle inceler. Eksiklikleri, yanlışları bize gösterir. Nasıl davranılması ve nasıl yapılması gerektiğini bize öğretir. Normal bir yaşamdan, sıra dışı yaşamlara insanlar imtihan edilerek denenir. Herkesin işinde, gücünde olduğu yaşamlar, Normal yaşamlardır. Ancak insanların hayatını tehlikeye düşüren doğal afetler, kıtlıklar, savaşlar sıra dışı yaşamlar olarak karşımıza çıkar. Sıra dışı yaşamlarda nasıl davranacağız? İnancımız, metanetimiz, paylaşım değerlerimiz nasıl olacak? Tüm bunlar imtihanın bir parçası olarak hayatımızın gerçekleridir. Tarih normal yaşamlardan söz etmez. Tarih sıra dışı yaşamları inceler. Onları bize getirir. Ancak tarihin yanıldığı bir gerçek vardır. Tarihin yanıldığı gerçek, yaşamı insanları kişiler üzerinden okumasıdır. Öne çıkmış kişiler, geride kalan kişiler, ihanet eden kişiler. Yani sıra dışı yaşamlarda sivrilmiş değerler üzerinden bize yaşamı tanıtır. Kahramanlar üzerinden, hainler üzerinden, geride kalıp nifak alametleri sergileyenler üzerinden bizler tarihten gerçekleri öğrenmeye çalışırız. Eğer biz tarih kitabı okumuş olsaydık, Hendek Savaşında kimler kahramanca savaştı, kimler ihanet etti, kimler geride kalıp korkakça dalanlar bunları görüyor. Allah ise ayetleriyle farklı analizler yapıyor. Toplumu bütün olarak alarak her yönüyle sıradışı yaşamlar anında ve sonrasında bize analizlerini bildiriyor. Sadece bildirmekle yetinmiyor. aynı zamanda eğitiyor. Allah ayetleri tarihten farklı olarak insanların içlerine duygularına, akıllarına, kalplerine giriyor. Halbuki tarih görünen kısımlarını bize anlatıyor. Onları aktarıyor. Şunlar kahramandı, şunlar haindi, şunlar geride kaldılar, korkattılar. Tarihin getirdiği vurgular içinde insanların duygularından, akıllarından geçenler yok. Sadece dışa yansıyanlar var. Çünkü tarihçi insanların duygularını, kalplerini, akıllarını bilemez. Ama Allah her şeyi bilir korkunun ardındaki gerçekleri, kahramanlıkların altındaki gizleri, tereddütlerin altındaki nedenleri bilir. İnsanlar söylemese de Allah bildiği gerçekleri bize göndererek üzerinden sonuçlar çıkarır. Okuduğumuz ayetler içinde Allah'ın bize öğrettiklerini şöyle kısaca bir inceleyelim. 1. Toplumlar sıra dışı yaşamlara girdiğinde normal hayatları bozulan insanlar rahatsız olmuşlardır. Bozulan hayatlarının Telkiye düştüğünü görenler hemen bir güç oluştururlar. İnsanları oluşturdukları güce çağırırlar. Bize gelin, bize katılın, bize gelerek kendinizi telkiye atmayın. Ana başlığında oluşturulan güç Aslında normal yaşamı koruyarak insanların telkiye atılmaması gibi önemli bir nedene dayanır. Bu öz günün aklı, mantığı bilgilerine göre güçlendirilir. Kendilerine gelmeyenlerin nasıl bir belanın içine düştükleri tam deyimiyle ısturuplu bir lisanla anlatılır. Böylece dinleyenlerin çoğunun aklı yatmaya başlar. Böyle diyenlerin çoğu savaş istemez. Zorlandığında çok azı savaşa gelirler. Kendilerine göre savaşın çözüm olmadığına inanırlar. Bunu anlatırlar. Onlara göre güç kimdeyse onun önünde eğilmek gerekir. Hani bizim toplumumuzda bir deyim var ne diyorlar? Bükemediğin bileyi öpeceksin. Bükülemeyen bileğin tespiti, tayini, değerlendirilmesi insani akla, bilgiye, duyguya aittir. Bunlara dayalı olarak yapılır. İnanç, azim, Allah'ın yardımı ikinci plana itilir. Toplum içinde insanları savaştan geri kalmaya çağıran bu tür insanların korkaklıkla hiçbir ilgisi yoktur. Onlar savaşta veya savaş öncesinde karşılarına çıkabilecek Güçleri hesaba, kitaba oturturlar. Önlerine bir tehlike haritası koyarlar. Haritaya göre tavır belirlerler. Belirledikleri tavır kendilerini güçsüz, karşı tarafı güçlü hissetmişlerse hemen bileklerini örtmek için siyaset üretirler. Anlaşma yoluna giderler. Veya tehlikeli gördükleri düşmanlar birbirine girmişse o zaman kendilerinin hangi tarafta olduklarını yaptıkları hesaplarla belirlerler, karar verirler. Mesela hatırlayın, Osmanlı'nın son döneminde katıldığı Birinci Dünya Savaşı'nın öncesi bu tür hesapların neticesidir. Osmanlı aydınları, paşaları illaki savaş isterler, savaş istemeyiz diyenleri korkaklıkla suçlarlar. Savaş isteyenler ikiye ayrılır. Birinci grup Almanya'dan yana olmaktır. Zira Almanya karşı grubu dize getirecektir onlara göre. Bir sürü ganimet üzerine konulacaktır böyle bir durumda. İngilizlerin başını çektiği gruptur. Osmanlı paşalarına, aydınlarına göre bu grup Almanya'yı yenecektir. Bütün hesap kitap bunu göstermektedir. Rivayetlere göre ülkenin başındaki padişah savaş yanlısı değildir o anda. Savaşa girmek istenemektedir. Savaş için tartışanlar padişahı pısırıklıkla, korkaklıkla suçlarlar. Ve bu tartışmalar anında Almancılar ile İngilizler tartışırken ülke Almancıların oyunlarıyla savaşa girer. Osmanlı böylece yıkılır. Osmanlı yıkılınca bu sefer ikinci tartışma başlar. Savaşın galibi, gücün lideri, İngilizlerin mandası mı olalım yoksa bağımsız devlet mi kuralım? Tarihler sonuçta bağımsız devlet kuralım düşüncesinin ağır bastığını, bu nedenle Kurtuluş Savaşı verildiğini söyleseler de, Kurtuluş Savaşı'nda Birin Dünya Savaşı'nın galiplerine karşı herhangi bir savaş verilmemiş, Birin Dünya Savaşı bittikten sonra Ege'den Anadolu'ya, çıkartma yapan ve Ege'yi işgal eden Yunanlara karşı kurtuluş savaşı verilmiştir. Koskoca Osmanlı'yı yıkan İngilizler, Fransızlar, Ruslar, İtalyanlar, Yunanlılar yenil diye işgal ettikleri Osmanlı ülkesine kaçıp gitmişlerdir anlatılanlara göre. Osmanlı'nın düzenli ordusunun yapamadığını Anadolu'nun derme çatma ordusu başarmıştır. Çünkü Osmanlı'nın düzenli ordusu Biri Dünya Savaşı'nın sonuna doğru her cephede yenilmiştir. Tarihler böyle anlatır. Böylece Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in yönettiği Anadolu ordusu İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara kurşun sıkmadan, Ruslara kurşun sıkmadan İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar, Yunanlılar yenildi diye yenildiği kabul edip gitmişlerdir. Bazen öyle hikayeler vardır ki insanın inanması için kendini bayağı zorlaması gerekir. İşte bu hikayede böyle bir şeydir. İnsan inanmak için kendisini zorlar. Tabii Yunan Savaşı'ndan sonra ülkenin batıdan tercüme edilmiş yasalarla batıdan getirilen siyasi yaşamsal düzenle yönetilmeye başlaması işin bir başka boyutta olduğuna işaret etmektedir. Hiçbir galip devlet yendiği ülkelerin düzenleriyle, yasalarıyla, yaşam biçimleriyle yönetilmez. Dünya tarihinin kuralı buyken biz bunun tam tersini başarmışızdır. Allah ayetlerinde Hendek Savaşı sırasında oluşan bu tür düşüncelerin içine girer. Beni Kureyza, savaş sırasında yaptığı hesaplara göre çok taraf değiştirmiştir. Müslüman toplum içinde hesapçı, kitapçı olan Müslümanlar arasında bu tür düşünceler muhasara boyunca sürmüştür. Ve onların her biri insanları bize gelin, bize katılın diye kendilerine çağırmışlardır. Amaçları nedir? Muhasar altından kurtulmak, bunun için güçlü sandıkları Mekke'lerin bileğini öpmek, hayatlarını Varlıklarını kurtarmak için anlaşma yapmak. Böylece Allah Resulü'nü savaşa girenleri yalnız, çaresiz bırakmak. Hesaba, kitaba dayalı kararlar veren insanlar çok hasistirler. Hassiz kelimesi önemli. Anlamları içinde birçok farklılıklar var. Biraz önce söyledim hasist, eli sıkı, cimri, pinti, kısmık, bayağı, insanı küçülten, alçak anlamlarında değerlendirilmiş. Bizim konuştuğumuz dile yansıtılırken. Ayette kelime seçilirken çok geniş boyutlu seçilmiş. Dolayısıyla. Eğer bütün bu anlamlarıyla hassiz kelimesini alırsak, gerçekten özel ve itina ile seçilmiş bir kelime. İnançlarını, Allah'ın yardımını bir kenara koyanlar. Eli sıkı. Eli sıktırlar. Paylaşma değerleri neredeyse yok gibidir. Cimridirler. Bir şeyi vermemek için ellerinden geleni yaparlar. Pintidirler. Herhangi bir şey verirken kılı kırk yararlar, kısmıktırlar, yapmalarını gerekeni bile yapmamak için çaba harçarlar, kısarlar. Üzerlerinde bir görev vardır, o görevi yapmamak için her türlü yolu denerler, her türlü çözümü kendilerine göre üretirler ve bunları da akıllıca ve mantıklıca yaparlar, İnsanları kandırırlar. Onlar nasıl bir yol bulsalar da yapmak zorunda olduklarını yapmasınlar. Bunun derdine düşerler. Bütün düşünceleri, dertleri, tasaları bu noktada toplumdur. İşte bugün de mesela içinde yaşadığımız toplumda bunların çok örneğini görüyoruz. Örneğin işte Müslümanlar bir çalışma hayatına girse, bir başarı değil de işte normal üzerlerine düşen görevleri yapmaya kalsalar ve Müslüman kardeşlerine bir şeyler demeye başlasalar ve onları bir şeylere çağırmaya başlasalar gelmek istemeyenler yapmak istemeyenler Allah'ın tebliğ görevini Allah'ın müminlerle beraber bir faaliyet sergileme görevini bir çaba sarf etme görevini yerine getirmek istemeyenler öyle güzel kendilerine çareler bulurlar ki bahaneler bulurlar ki bu onların kısmıklığından yani üzerine düşen görevleri yapmak istememelerinden kaynaklanır ve çok mantıklı, çok akıllı şeyler üretirler. İnsan şaşırı kalır dinlediği zaman hak verir. Onlar bayağıdırlar. Hemen çirkinleşirler. Üzerlerine vardığınızda aslan kesilirler. Üste çıkmaya çalışırlar. İnsanları küçültürler. İnsanın gücünü, inancın gücünü hesaba katmazlar. Bütün dertleri kişi olarak varlıklarını onurla koruma yerine ne şekilde olursa olsun koruma çabasıdılar. Yani biz kendi varlığımızı, malımızı, mülkümüzü koruyalım ama bu onurlu olsun, bu kişilikli olsun, bu karakterli olsun, bu kimlikli olsun demezler. Koruyalım nasıl olursa olsun mantığı egemen olur. Anlaşmak, köleliğe, köpekliğe razılık ne olursa olsun yeter ki varlıklarına dokunulmasın buna razıdırlar. Keşinen aklı, mantığı, kişisel onuru sıfırlarlar. Bu tür psikoloji çok aşağılayıcı bir psikolojidir. Hasis kelimesinin içerisinde Allah bu anlamda o toplumdaki değerleri ortaya koyuyor insanı. Bugün genelde tarikat camiasında bolca kullanılan ben falancanın köpeğim sözü Allah'ın insan olarak yarattığı varlığın nerelere kadar düşürüldüğünü gösterir. Aslında köpek şerefli bir varlık. Ben falancanın köpeğiyim diyen kişi kendi değerini köpekliğe düşürürken farklı bir şey de söylemek ister. Demek ister ki ben onun için havlarım. Ben onun için kapısında beklerim. Ben onun tarafından beslenirim. Ben sadece ona sağlığı bir köpek. Hangi özellikleri taşıyorsa ben o özellikleri taşırım. İnsan gibi aklımı kullanmam. Muhakememi kullanmam. Özgür irademle karar verip doğruyu yanlışı ayırmam. Benim bütün derdim tasam, o falancanın köpekliğini yapmaktır. O doğruymuş, yanlışmış. Ben buna karar vermem. Bütün bu anlamlar hasis kelimesinin içine yerleştirip anlatılırken, ayet bu tür insanların olaylar içinde her türlü anlamıyla karşımıza çıkabileceğini hatırlatıyor. Hasis, olanların üzerine korku çöktüğünde gözleri baygınlaşır. Artık hiçbir şey düşünemez olurlar. Ne yapacaklarını bilemeden öylece baka kalırlar. Ama korkularını yendiklerinde ise her türlü rezilliği işlerler. Mala, mülke, düşkünlüklerini ortaya çıkarırlar. İnsanları incitmek için dillerinin sivri yanlarını kullanırlar. Yani bir köpeğin dişlerini gösterdiği gibi hırıldayıp dururlar. O anda akılları, muhakemeleri, iradeleri çalışmaz. İnançlarından ise eser kalmaz. Aslında onlar iman etmiş kişiler de değillerdir. Onların iman ettik demelerinin hiçbir anlamı yoktur Allah katında. Zira iman, akıl, muhakeme, irade ile sonuçlandırılan, bilgiyi, bilinci öne çıkaran, cehaleti bitiren, inananlar arasında paylaşımı ve sadece Allah'a güvenmeyi, dayanmayı esas alan, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmama üzerine kurulu bir bilinçtir. İman dediğimiz Halbuki onları bu hale getiren korkularıdır. Onlar Allah'tan değil, Allah dışındaki her şeyden korkmuşlardır. Onlara söyleyin, Allah onların yaptığı, yapacağı işleri boşu çıkarmıştır. Artık onlar bu halleriyle ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıklarının bir anlamı yoktur. Boşu boşuna çaba gösterirler. Allah'ın kendilerine verdiği canı, malı, aklı, muhakemeyi, iradeyi boşu boşuna taşımak. Onların işlerini boşa çıkarmak Allah'a zor değildir. Çok kolaydır. Çünkü dinin kurallarını koyan, yaşamın standartını belirleyen Allah'tır. İnsanlar belirlemiyor. Allah ayetlerini onun için gönderiyor. Allah'ın ayetlerini insanlara göndermesindeki maksat Allah'a nasıl ibadet edileceğini ve o ibadeti yaparken insanların hangi kurallara göre hareket edileceğini, hangi ilkelere göre hareket edileceğini Belirlemektir. Dolayısıyla hiçbir insan ortaya çıkıp da ben Allah'a ibadet edeceğim ama şu ilkelerle ibadet edeceğim ama şu kurallarla ibadet edeceğim deme hakkına sahip değildir. Dolayısıyla dinin kurallarını Allah korur ve o dine göre yaşamanın standartını da yine Allah belirler. Yani ben bu dinin yaşarken işte zenginlik ve lüks içinde yaşamam lazım. Veya fakirlik ve fukaralık bir yokluk içinde bir hırka bir lokma yaşamam lazım. Veya işte ben saraylarda yaşamam lazım. Veya ben bolluk ve zevk içinde yaşamam lazım gibi standartlar belirlemez. Allah onu kendisi belirler. Ve bu belirleme içine de Allah ne diyor? Takdir ederek Nimetlerime size bir takdir yaparım. Ben veririm. Kimi zaman elinizdeki bütün varlıkları alır, sizi imtihan ederim. Bakalım ne yapacaklar diye. Kimi zaman sizi yokluktan, fakirlikten, zenginliğe ulaştırırım. Bakalım ne yapacaklar. Diye. Kimi zaman size iktidarlar veririm. Acaba orada ne yapacaksınız? Adalet içinde mi olacaksınız? Kimi zaman sizi iktidardan alır ve sizi iktidarsız bırakır bakalım ne yapacaksınız kime dayanacaksınız kime güveneceksiniz kimi zaman karşınıza savaş çıkarırım Bedir'de olduğu gibi kimi zaman düşmanları size salarım Hendek'te olduğu gibi sizi altına alırlar kimi zaman sizi onlara galip kılarım kimi zaman onları size galip kılarlar bu takdirlerin hepsi bana aittir diyor Allah başardığınızda başaramadığınızda zafer olarak kazandığınızda kazanmadığınızda galibiyetinizde mağlubiyetinizde benim takdirimdir siz ne yapacağınızı bakalım. Mümin olarak, Müslüman olarak sizler hangi durumda olursa olsun gerçekten Rabbinize inanmayı, gerçekten Rabbinize güvenmeyi, gerçekten Rabbinize dayanmayı ve sadece O'nun dediği yoldan giderek, O'nun dediği şeyleri yaparak, üzerinize düşen görevleri yaparak ihlaslı bir şekilde sonucu Rabbinize bırakıp bırakmayacağınızı denerim diyorlar. Bu standardı, bu yaşamın standardını ben belirler. Siz kendinize göre standartlar belirleyemezsiniz. Biz Allah yolunda çalışacağız, Allah'ın dediklerini yapacağız. Bunu yaparken de şöyle zengin bir memleket haline geleceğiz. Bolluk ve refah içinde bir memleket haline geleceğiz. Böyle bir standart belirlemeye hakkınız yok. Siz çalışın. Siz üzerinize düşen görevleri yapın. Sonucu ben belirlerim. İsterse sizi varlıklı, zengin bir ülke yaparım. isterse sizi farklı bir ülke yaparım. Önemli olan sizin hem kişiler olarak hem toplum olarak Rabbinizin kurallarına, ilkelerine uyup uymadığınızdır. Ben oraya bakarım diyor Allah. Dünyadaki zenginliklerinize, malınıza, mülkümüze, refah içinde, bolluk içinde yaşamanıza veya yaşamamanıza, kıtlık içinde yaşamanıza, yaşamanıza bakmam. Size tayin ettiğim hayatın içerisinde siz hangi duygudasınız, hangi ihlastasınız? Hangi samimiyetlisiniz? Hangi özdesiniz? Ben ona bakarım. Şu kısacık dünya ömründe vereceğiniz bu özü, ihlası, samimiyeti alır, ona göre sizi değerlendirir, ona göre mükafatlandırır. Şu kısacık dünya ömründe sizin üzerinde bulunduğunuz hiçbir şeyin bir anlamı yok. Ne zenginliğin, ne zaferlerin, ne fetihlerin, ne iktidarların, ne de yoklukların, fakirliklerin, işkencelerin, eziyetlerin hiçbir anlamı yok. Tek anlamlı olan şey, Allah'ın belirlediği o standartlar içerisinde, yaşam standartlar içerisinde sizin neye inandığınız, neyi düşündüğünüz, neye bağlı olduğunuz, neyi ortaya koyduğunuzdur. Tek önemli olan şey budur. 40-50 yıl kölelik yapabilirsiniz. Bunu bir kader olarak görmüyor da, o kader olarak görmediğiniz şeyin içerisinde siz Allah'a inanıyor ve O'na güveniyor ve sadece O'na dayalı olarak hareket edebiliyor iseniz, Zaten başarılısınızdır. Veya büyük devlet haline gelebilirsiniz. Üç kıtaya, beş kıtaya egemen olmuş olabilirsiniz. Elinizdeki bu güce, bu saltanata, bu değerlere bağlı kalarak şımarmamışsanız, kibirlenmemişseniz, insanlara zulmetmemişseniz, adalet içinde olmuşsanız başarılısınız. Ama tersi olmuşsa kaybetmişsiniz. Sıfırdan en yüksek düzeye kadar gerek kişilerin, gerekse ailelerin, gerekse toplumların yaşam sırtanlardığını belirleyen Allah'tır. Onun takdiridir. Onun için ayetlerinde Allah öyle der. Ben sizi kimi zaman açlıkla, kimi zaman zenginlikle, kimi zaman yoklukla, kimi zaman savaşla, kimi zaman felaketlerle, kimi zaman bol nimetlerle imtihan ederim. Size verdiğim çocuklarla imtihan ederim, onları sizden alarak imtihan ederim. Size verdiğim eşlerle imtihan ederim, onları sizden alarak imtihan ederim. Ne yapacaksınız diye bakarım ve hepsi ölümle biter. Dünyadaki bütün değerler ölümle biter, bir tane öz kalır. O standart içinde siz ne yaptınız? Ne düşündünüz? Neye inandınız, nasıl hareket ettiniz? Sadece o kadar. Hesap günü geldiği zaman ne malınız, ne mülkünüz, ne akrabalık bağlarınız, ne aileniz, ne çocuklarınız, ne analık, babalık durumlarınız hiçbir şey kalmaz. Herkes kendi hesabındadır. Hiç kimse hiç kimseyi bilmez. Hiç kimse hiç kimseyi takmaz. Hiç kimse hiç kimseye yardım edemez. Bitmiştir. İşte onlar Allah böyle derken... Onlar hem inandık diyecek, hem Allah'ın koyduğu kurallara öze, aykırı hareket edecekler. Dininin ilkelerini kendileri koyacaklar. Allah'a ait olan dinin ilkelerini kendileri koyacaklar. Kuralları kendileri koyacaklar. Yaşam standartlarını kendileri belirleyecekler. Ve diyecekler ki, İslam budur diyecekler. Ona göre bir hayat biçimleyecekler. Ona göre bir dünya biçimleyecekler. Ve üstüne Allah'a inandık diyecekler. Günümüzde bu tür insanlar çok. Şöyle etrafınıza bakın. Siz onları konuşmalarından akıllı, muhakemeli sanırsınız. Onların size iyiliği, doğruyu gösterdiğini sanırsınız. Sizi kötülüklerden koruduklarını sanırsınız. Dikkatle dinleyin. Onların her söylediği Allah'ın dinini yaşama yolunda saf, samimiliğin dışına çıkarak, çıkarı, insan bencilliğini öne çıkarmak olarak şekillenecektir. Dikkat et. Bir mümin Allah'ın ayetlerine göre hazır ve nazır imtihan edilmek için her an beklerken Allah'ın onu ayetleriyle belirttiği gibi her an bollukla, yoklukla, zenginlikle, acıyla, sevinçle, hüzünle, evlatlarla, evlatsızlıkla, eşle, eşsizlikle imtihan edeceğini belirtmişken mümin imtihan edilen bir hayat içerisinde kendini bir sınavda kabul etmesi gerekirken, onun kafasına, onun aklına, onun hayallerine başka bir insan figürü, başka bir Müslüman figürü çizip imtihanı ikinci plana iten, Allah'ın takdirlerini ikinci plana iten, önüne bir hedef koyan, önüne bir dünyalık koyan, önüne dünyadaki şekilleri koyan, önüne dünyadaki geleceği koyan bir düşünce yapısı akıllı ve muhakemen olarak insanın bulunabilir ve bu ayetlerin özüne ters olarak imtihanın dış çıkan Sadece dünyevileşmeyi arzu eden ve üstüne de eğer böyle olmayacaksa ben öyle bir Müslümanlığı ne yapayım diyen bir mantık oluşturur. Bir de öyle var. Eğer bu onlar olmayacaksa Müslümanlar müminler olarak eğer Allah'a inanırken, Allah'a taparken, Allah'ın yolundan giderken, onun emirlerini yerine getirirken Müslümanlar zenginleşmeyecekse, Allah'ın nimetlerinden, kafirlerden, münafıklardan daha bol nimetler almayacaksa, yeryüzündeki değerlerden, Yeryüzündeki, yer altındaki değerlerden daha fazla nimetlerle nimetlenmeyecekse ben böyle bir Müslümanlığı ne yapayım mantığını geliştirir. Böyle der. O zaman aklımıza yatar. Öyle ya, madem ki bütün her şey Allah'ın, madem ki her şeyin takdiri Allah'a ait ama ben Müslüman olarak bu takdirlerden yeterli alamıyorum. Neden? Dünyanın iktidarından yeterli nasiplenememişim. Yeryüzündeki nimetlerden yeterli nasiplenememişim. Gökyüzündeki nimetlerden yeterli nasiplenememişim. Yer altındaki nimetlerden yeterli nasiplenememişim. O zaman niye Müslümanım ben? Niye Allah beni bu noktada bir hayata takdir etmiş? Derken o imtihandaki özü, o esası unuttuğumuzu, Hatırlamıyorsak ve hemen kendimizi düzeltmiyorsak, biz şu anda bu halimizle gerçekten ayetlere göre ne yapmamız gerektiği, nasıl inanmamız gerektiği, nasıl bir ihlasa sahip olmamız gerektiği bilinçle ve şuuruna varmıyorsak o zaman zaten kayıtlıyorsak. Tersi de olabilir. Tam tersi de. Bugün Amerika'nın konumunda Müslümanlar olabilirdi. verelim. Bütün dünyaya hükmeden, dünyadaki ülkelere yön veren, bütün dünyadaki zenginlikleri ele geçiren, insanları yöneten bir devlet biz olabilirdik. Fark etmez. Dünyanın her tarafında savaş çıkaran, karşısına çıkan herkesi terörist ilan eden ve onları her şekilde öldüren, üstün silahlarla donatılmış, üstün bilgi ve teknolojiyle donatılmış Müslüman olarak biz olabilirdik Amerika yerine. Nitekim geçmişte işte üç kıtaya hakimdik. Öğüne, öğüne, öğüne, öğüne, öğüne bitiremiyoruz. Afrika, Asya, Avrupa bizim de. 600 yıl boyunca bu şerefi taşıdık. Ne fark etti? Geçen de bir makalemde şöyle yazdı bir cümle olarak. Bir zamanlar üç kıtayı yönettik. Şu anda üç kıta tarafından yönetilmekteyiz. Bir takdirden bir takdire geçtik. Geçerken çeşitli nedenleri vardı, sebepleri vardı. O sebepler hepsi teşkil etti ve Allah da takdir etti. Ama her zaman imtihan edildik. Şu anda da imtihan ediyoruz. O üç kıtaya hakimken de imtihan edildik. Eksiklerimizle, fazlularımızla, yanlışlarımızla, özlerden kaybımızla imtihan edildik. Netice değişmedi. Efendim biz bugün Amerika'nın gücünde olsaydık dünyaya şöyle adalet getirdik, böyle adalet getirdik, şöyle zenginlik getirdik, şöyle paylaşım değerleri getirdik. Bunlar ideal olarak güzel şeyler, güzel sözler olabilir. Ama icraata baktığımız zaman ne olacaktır? O başarıyı gerçekleştirme noktasında hedef olarak değil, yani bireyimizde söylediğimiz şeyi yerine getirmek bazında imtihan edilmeyecek miydik? İçinde yaşadığımız toplumda işte görüyoruz. Adam milli piyango bilet almış, diyor ki bana çıkarsa ben önce şu kadarını şuraya vereceğim, bu kadarını buraya vereceğim, bu kadarını buraya vereceğim anlatıyor. Sonra bakıyorsunuz çekilişler yapılmış, belli kişilere çıkmış, çıkanlar ortada yok, kaybolmuş. Kendileri de gidip almamış, özel adamlar koymuşlar araya, banka memurlarını veya avukatlardan onlar gidip almış. Bir daha görünmüyor kimse. Ne demek? Yani fakirken söylediğim bir şey, zenginken yapmadığım bir şeyse bunu bir anlamak. Yönetilirken söylediğim bir şey, yönetirken yapmadığım bir şeyse hiçbir anlamı yok. Yönetilirken adalet isteyenler, yönetirken adalet dağıtmamışsa hiçbir anlamı yok. Allah yönetilirken adalet isteyene takdir eder yönetici yapar, adaleti veriyor musun diye bakar, vermiyorsa demek ki yalancısın der. Her zaman söylüyorum, bugün içinde yaşadığımız devletin ortaya koyduğu asgari ücret hiç kimsenin beğendiği bir asgari ücret değil. Herkes şunu söylüyor, bu asgari ücretle öyle çoğu çocuk beslenmez, hele bir de evin kiraysa zaten ele geçen 800 lira civarında bir net para. Ne kira ödenir, ne çocuklar beslenir, ne çocuklar okutulur. Böyle zulüm olmaz, böyle zalimlik olmaz. Yumuşak minderlerin üstünde oturarak, önlerinde pastaları yerken, çayları içerken... ...bu şekilde devleti eleştiren insanların çoğunda eğer iş yeri varsa... ...bazılarında veya çoğunda iş yerlerinde o ücreti vermezler çoğun. Onu bile takdir etmezler, vermezler. Kaç kişiyle karşılaştım böyle? Kendi iş yerlerinde, kendi çalışanlarına vermezler. Devlet birinde 7,5 saat çalıştıracaksın der. Onlar 12-13 saat çalıştırır. Devlet en az asgari ücret edeceksin der. Sivortasını yapacaksın der, onlar yapmaz. Sorarsan neden yapmıyorsun diye, dışarıda çalışacak çok kardeşim rekabet de var. Zaten maliyetleri kurtaramıyoruz, zaten kar edemiyoruz der. Ama böyle diyen, arkasından arabanın modelini nasıl değiştirdiğinden, plan yerdeki arsayı nasıl aldığından bahseder, yazlığı nasıl aldığından bahseder. İşte Allah her şekliyle insanları deniyor. Her hayal standartını sunuyor ve deniyor. Kimini fakir olarak standartta sokuyor, orada deniyor. Kimini zengin olarak standartta sokuyor, orada deniyor. Bu denemelerden nasıl çıkacak önemli olan o. İnsanların zenginliği de, fakirliği de, esareti de, efendiliği de bir yerde kalıyor, dünyada kalıyor, bitiyor. Öldüğü anda her şey bitti. Ondan sonraki hayatta hangi özle oralarda bulunduğu önemli değil. değilse, hiçbirisi, şekiller, ifadeler, sözler, hiçbir anlamı yok. Bitti. Ve bu ömür çok kısa. İşte 60-70 yıllık bir ömür içerisinde çocukluk devri 20 yaşına kadar sür, gitti, 40 yıl kaldı. Yaşlılık devri zaten aklın çalışmadığı bir dönem, sağa sola kaydığı bir dönem. Oradan da bir 10 yıl sil, geriye kalır işte 30 yıl. 70 yaşta o ayarlarsan işte 50 yıl, 40 yıl. 40 yıllık bir ömür içerisinde Allah'ın ortaya koyduğu ilkeleri, Allah'ın ortaya koyduğu kuralları, Allah'ın ortaya koyduğu özle, ihlasla, samimiyetle, Allah'ın belirlediği standartlar içerisindeyken, takdir ettiği standartlar içindeyken nasıl yaptı? Ne yaptı? Ya Rabbi beni öyle bir zamanda dünyaya gönderdin ki dünyada Müslümanlar perişan bir vaziyetteydi, fakirlik içindeydi. Keşke şöyle zengin bir zamanda gönderseydin ki ben orada bak neler yapardım, ne hayırlar yapardım, ne paylaşımlarda bulunurdum, ne insanlara yardım ederdim. Beni yanlış zamanda gönderdin deme hakkımız var mı? Biz Hz. Süleyman'ın Davud'dan aldığı saltanatı kendi devrinde yıktığını biliyoruz. Ayetler ona anlatıyor. İktidarını bir kurdun nasıl yediğini, tahtının nasıl çöktüğünü biliyoruz. Bunun karşında babası Davud'un yoktan bir toplumken bir devleti nasıl kurduğunu. Allah bu örnekleri verirken bize boşuna vermiyor. Her söylediklerine Allah'ın yardımına inanma, Allah'a güvenme yerine başka şeyleri söyleyecekler o hasis olanlar. Dikkatinizi yıkıyorum. Bu hasis kavramında Allah neleri tarif ediyor aslında bir bakın. Onların dilinden Allah düşmüyor ama Allah'ın ayetleri de düşmüyor. Fakat bütün değerlendirmeleri... Bütün yorumları Allah'ın ortaya koyduğu o takdirden, hayat standartlarından, ilkelerden, kurallardan imtihan olgusunu, ihlas olgusunu kaldırdığını gösteriyor. Hele bugün alim, uzman, profesör ummanlarıyla gazetelerde, dergi köşelerindeki yazanlar, televizyonlara çıkıp halkı yönlendirenler yaptıkları hesap kitap sanki bu şartlarda, bu çağda İslam'ın yaşanamayacağını anlatıyor. Şöyle yaptıkları konuşmaların bir özetine bak. Bazıları da arada kaçırıyorlar diyorlar ki eğer sahabe devrindeyse sadece bir güzel Müslümanlı, ayetleri okuyor musunuz? Sahabe devrindeyse sadece hangi eleştirinin içinde olacaktınız? Yokuyor. Anlayın ayetleri bir. Allah'ın eleştirdiği kişilere bunlar Yahudi diyor, bunlar münafıklı, bunlar şey değil, atıp değil de biz Allah'a inananlar olarak eleştirilerle muhatabız diye okuduğumuz zaman sahabelerin yaşadığı hayat içerisinde o standartlarda ihlaslı mümin olmak kolay mıymış, zormuş, görün bakalım. Buradan 1500 yıl sonra keşf o zaman işte, ne güzel Müslüman olur demenin bir anlamı yok. Onların çektiği sıkıntılar ortada. Onların varlık mücadelesini ortaya koydukları şartlar, imkanlar ortada. Ve hayatlarının ortaya koyduğu her şey içerisinde Allah'ın da ayetleriyle eleştirdiği şeyler ortada. İşte bu sunumlar nedeniyle Bedir'de arkasında, Uhud'dan arkasında, Hendek'ten arkasında nasıl ayetler okuyoruz? Nasıl o toplumun, insanların en ince ayrıntılarına kadar Allah tarafından ayetleriyle eleştiriyor? Buradan böyle oturup da bugün oraya ahkam işmek kolay. Efendim o gün zaten Resulullah var önümüzde bilmediğimizi ona sorarız ve rahat rahat yaşarız diye mantık üretenler var. Hadi buyur, sahabeyi gör. Karşında Resulullah. Her derdini soruyor. Ama işte bu ayetlerle de eleştiriliyor bu sahabeler. Sen o zaman hangisinde olabileceksin? Eleştirilerden mi yoksa eleştirilmeyenlerden bulacaksın? Belli değil. İşte onlar bu anlatımlarıyla sanki İslam'ın yaşanamayacağını anlatırlar. Onlar dini, insanları rahatsız etmeyen ritüeller içinde yaşamayı önerirler. Yani bunları anlatırlar, anlatırlar, anlatırlar ve arkasından derler ki siz İslam'ı öyle güzel, öyle rahat yaşamalısınız ki, hoşgörülü yaşamalısınız ki, insanları asla rahatsız etmeyen bir ritüeller içinde yaşamalısınız. Yani Müslüman'ın yaşamasından hırsızlar rahatsız olmayacak. Yalancılar rahatsız olmayacak, çıkarcılar rahatsız olmayacak, sahtekarlar rahatsız olmayacak, dolandırıcılar rahatsız olmayacak, insanların haklarını yenenler rahatsız olmayacak, zalimler rahatsız olmayacak. O zaman niye Müslümansın? Senin varlığından eğer Allah'ın suç olarak ortaya koyduğu işleri yapanlar senin varlığından rahatsız değilse, senin görevin ne o zaman? Senin varlığının nedeni ne Müslüman olarak? Sen hırsızı rahatsız etmiyorsan, sen dolandırıcı, yalancıyı, sahtekarı, seni kandıranı, Müslümanı kandıranı rahatsız etmiyorsan senin varlığın ne? Anlamı ne? Demiyorlar mıydı Zekeriya'ya? Ey Zekeriya, senin bize söylediklerinin nedeni senin salatın mı? Hani bazı mealler namazın mı diye çeviriyor. Senin salatın mı? Yani üzerinde bulunduğun yol, üzerinde bulunduğun din mi? Elbette. Değilse, Zekeriya'nın böyle bir yol üzerinde olmasa kimseyi rahatsız etmezdi. Kimseye bir şey demezdi. Ne gerek vardı ki? Herkes hırsızla hırsız olmayan, yalancıyla yalancı olmayan, sahtekarla sahtekar olmayan, efendim öbürküyle öbürkü birbirine tezat bir şekilde birlikte güzel güzel yaşar giderlerdi. Kimse kimsenin hayatına karışmazdı. Bugün öyle demiyorlar mı? Biz kimsenin hayatına karışmıyoruz. Herkes özgürce hayatını yaşar. Allah'a inanmış bir Müslümanın böyle bir sözü söylemiş olması en büyük talihsizliktir. Müslüman Allah için, Allah'ın doğruları için, Allah'ın suç saydığı şeyleri yapanları rahatsız etmek için inanmıştır. Bu yola onun için baş koymuştur. Eğer bu yolda başkalarını rahatsız etmiyorsa, tabi bu rahatsızlık öyle vandalca değil veyahut da insanlık dışı bir şekilde değil. Uyarılarıyla, yaşamıyla, ikazlarıyla rahatsız etmiyorsa zaten onun Müslümanlığından bir anlamı yoktur. Hiçbir anlamı yoktur. Bakın ne hale getiriyorlar İslam'a. Ve onlar daha da ileri giderek insanları saptıracak şeylerle oyalamaya din derler. Müslümanları tekkelerde, mezheplerde robotlaştırmak, partiler içinde oyuncak etmek, mezarlardan medet umar hale getirmek, türbelerde türlü sapkınlıkları yaptırmak isterler. Ama ciddi bir konu gelince o zaman iş hemen değişir. Bir Müslüman tekkelerde mezheplerde robot haline gelmişse mesele yok. Partiler içinde oyuncak olduysa isteyen istediği yöne çekip işte oy verdirebiliyorsa. İşte bakın bugün seçimlerden geçtik. Belli Müslüman gruplara, işte geçmişte AK Partililer oy verdirdi, şimdi CHP'liler oy verdi bir gün MHP'liler oy verdirecek. oyacak Oradan oraya, oradan oraya savuracak. Bir kimlik yok, bir kişilik yok, bir tavır yok, bir özel yok. Ne var? Bir oyuncaklık var. Sorsan onlara, çıkarımıza böyle gel diyecekler. Çıkar ne? Çıkar inancı bir kenara koyan. Çıkar ihlası bir kenara koyan. Çıkar Allah yolunda yürümeyi bir kenara koyan. Sadece dünyevi arzularla ve heveslerle insanların kendilerine yarar gördüğü şey değil. Bugün çıkar tabirindeki kullanılan anlam bu değil mi? Yani ben Allah'a olan inancımı bir kenara koydum. Ben Allah'ın ilkelerini bir kenara koydum. Allah'a olan samimiyetimi, ihlasımı bir kenara koydum. Allah'ın emirlerini bir kenara koydum. Dünyada benim varlığımı oluşturacak bir şey vardı. Kendi menfuat kendi varlığım oluşturacak bir şey vardı ve bu çıkarıma göre hareket ettim ve bu nedenle bugün orada, yarın orada, öbür gün orada olabilirim. Benim kimliğimi Allah çizmiyor. Benim kimliğimi inancım çizmiyor. Benim kişiliğimi inancım çizmiyor. Benim kimliğimi çıkar çiziyor. Dolayısıyla çıkarım nereye emrettiyse ben oradayım diye kendini oyuncak haline getiriyorsa ve ondan daha usta çıkarcılarda da onlara kapı açıp da gel senin çıkarını en çok ben koruyacağım ben yerine getireceğim, bana hizmet ettiğin müddetçe sen varsın diye kandırıyorsa, mesele yok. Allah'ı bırakıp, mezarlara gidip, orlardan medet umuyorsan, o çıkarcılar, o mezarların onlara bir şeye yaramayacağını zaten biliyor. İstiyorlar ki tamam, insanlar gitsin bolca o mezarlardan medet unsun. Zaten biz o mezarların onlara bir fayda sağlamayacağını biliyoruz. Oradan bir şey çıkmaz. Gitsinler. Sürüler haline gitsinler gelsinler, gitsinler gelsinler, doldur boşalt yapsınlar. Mesele yok. Veya türbelere gidip bir sürü sapkınlık yapmak isterler, yaptırmak isterler, yapsınlar. Burada mesele yok. Ama ciddi bir konu gelince o zaman iş değişir. Mesela bizim ülkemizde Müslümanların özgürlüğü denilince özgürlüğün iyi bir şey olmadığından Batı kavramları olduğundan başlayarak hemen sattırmaya çalışırlar. Mesela bir Müslüman özgürlük istiyorum ben dediği zaman ya sen Müslüman olarak nasıl özgürlük istiyorsun? Sen Müslüman değil misin? Özgürlük batı kavramıdır derler. Kendileri her türlü yolda batı kavramlarıyla hareket ederken Müslümanın özgürlük istemesine batı kavramı bu der ve özgürlüğü dilinden silerler. silmeye çalışırlar. Özgürlüğün iyi bir şey olmadığından bahsederler. İçinde bulundukları ülkede dünyanın real gerçeklerinde Müslümanların özgürlük taleplerinin olamayacağına akıl yormaya başlarlar. Kiminle baş edebilir? Müslümanlar derler. Kiminle? Ülkelerinde kendilerini yöneten sermaye sınıfıyla mı baş edecek? Askeri güçlerle mi baş edebilecek? Güçlü partilerle mi baş edebilecek? Hele ülke dışına çıkıldığında karşınızda dünyanın devleri var. Amerika var, Rusya var. Avrupa var, Çin var, bir sürü ülke var. Müslüman toplumlar bunların hiçbiriyle mücadele edemez. Onun için susun, özgürlük taleplerinizi bir kenara bırakın. Bunlardan birinin sırtına dayanın. Bunlardan birinin eğer bir şey söyleyeceksiniz, bir şey yapacaksanız, bunlardan birinin eline yapışmak zorundasınız. Çünkü güç onlardadır, silah onlardadır, para onlardadır, üstelik Müslümanlar birbirini öldürmektedir derler ve olayı bağlarlar, çıkarlar Ve böylece... Bu noktaya getirdikleri zaman rahatlardır. Rahat hale gidirler. İşte son dönemlerde en gıcık olduğum, rahatsız olduğum cümle budur. Müslümanlar birbirini öldürür. Akıllı o, Müslüman, Müslümanı öldürmez. Ama Müslümanın diyenler, ama Müslümanlıktan haberi olmayanlar birbirlerini öldürür. Onlar gerçekten Allah'ın tarif ettiği Müslümanlardan olsalardı, asla birbirleriyle savaşmazlardı, asla birbirlerine silah çekmezlerdi. Şeytan onların arasına fitneyi, fesadı, bencil çıkarları soktu. Şeytanın girdiği yerde iman yoktur. Dikkatinizle. Artık onlar birbirlerine kinle, nefretle, kibirle bakanlardır. Birbirlerine kinle, nefretle, kibirle bakanların İslam'la ne ilgisi var? Allah ayetlerinde Müslümanı tarif ediyor. Onlar her şeye her konuya Rabbinin ayetleriyle bakarlar. Allah'a güvenir ve Allah'a dayanırlar. Müminlerin aralarındaki ilişkileri selamdır, paylaşımdır, huzurdur, güvenliktir. İşte bu ilkeleri oluşturamayanların Müslüman kabul edilmesi kadar İslam'a, Müslümanlığa ihanet olabilir mi? Düşünün, akıllı olun. İslam'ın hiçbir ilkesine uymayacak, hiçbir kuralına uymayacak, hiçbir temel özüne uymayacak, arkasından diyecek... Ben Müslümanım ve ben daha iyi Müslümanım diyecek. Aynı şekilde karşı tarafta aynı şeyi yapacak, o da ben daha iyi Müslümanım diyecek ve böylece birbirlerine çıkar ve hiçbir üzerine yürüyecekler. Ve biz de saf saf diyeceğiz ki bak Müslümanlar Müslüman dövüşüyor, Müslümanlar Müslüman birbirini öldürüyor. Müslümanı ben tarif etmiyorum, Müslümanı sizler tarif etmişsiniz, Müslümanı Allah tarif Allah'ın tarif ettiği Müslümanlara baktığımız zaman birbirlerine kılıç çekenler, birbirlerine silah çekenler Müslüman olamazlar. Çünkü onların aralarındaki ilişki savaş değil, selamdır, barıştır, esenliktir, huzurdur, paylaşımdır. Bunları yitiren Müslüman olamaz ki. Efendim bunları yitirse de insanlar yine Müslümandır. Dediğimiz anda zaten Kur'an'ı çöpe attık demektir. Ha rafa da kaldırmadık, çöpe attık direkt. Andolsun ki birbirini öldürenlerin İslam ile ilgileri ancak Rabbimin katıdındır. Allah o konuda kesin kararını verecektir. Kim nedir diye. Rabbim birbirini öldürüp üstüne de ben Müslümanlardanım diyenlerin hesabını elbette adaletle görecektir. Bizim dünya ölçülerimizle yaptığımız değerlendirilmelerin hiçbir anlamı yok. Hendekte o gün Müslüman'ın dedikleri halde Müslümanlığının dışında olan ehli kitaptan olup Allah'a inanıyoruz dedikleri ve Allah Resulüne söz verdikleri halde verdikleri sözlerin dışında davrananlar vardı. Onlar bütün gayretleriyle Kendilerini kuşatan Mekkelilerden kurtulmak için gerekirse Medine'yi Mekke'ye teslim etmeyi düşünüyorlardı. Gerçekten hendek kazılmamış olsaydı, yani arada bir bent, bir hendek olmamış olsaydı, Medine dışına içine girip çıkmak kolay olsaydı, onlar hiç sellebdülsüz Mekke'leri içeriye sokacaklar veya hemen Mekke'lerin yanına aman dilemek için koşacaklar. İşte onlar imandan çok küfürdeydiler. İster Müslümanım desin, ister Museviyim desin. Onların imanı boşa çıkmıştır. Onlar yanılmışlardır. Halbuki Allah bütün inananlara, Allah'a güvenmelerini, azimle inançları dolusunda yaşamalarını, verdikleri sözlere uymalarını istemektedir. Ayetler enteresan bir konuya değiniyor. Hasis olanlar, hasis olan insanlar. İnançla yürüyen, sadece Allah'a güvenen, Allah'a dayanan, dünyevi hesaplar yapmayan, yapacakları işlerde hesabı kitabı ikinci plana iten Müslümanları kıskanırlar. Kendi aralarında konuşurlar. Müslümanlar hakkında bilgi toplamaya çalışırlar. Müslümanların zaferini duydukça kıskanırlar. Müslümanların hüsranını duydukça sevinirler. Çünkü onlar, Müslümanlar onları cihada çağırdığında onlar hep hesap kitap yapmıştır. Müslümanlarla birlikte olmamayı tercih etmişlerdir. Bu nedenle Müslümanların başarısızlığı onların haklı çıkmasını sağlamış olacaktır. Tabu bu yargı onlara göredir. Hendek Savaşı'nda Mekkeliler çekilmişlerdi. Ama böyle düşünen insanlar onların çekilmediğini, güç kuvvet kazanmak için geri çekildiklerini, tekrar daha güçlü olarak geleceğini söylüyorlar. Çünkü Mekkeliler gitti artık çekildi deyveseler Müslümanlar haklı çıkmış olacaktır. Halbuki onlar tersini söylüyorlar. Sürekli bir tedirginliği insanlara zerk etmeyi, insanların kafalarını karıştırmayı amaç edinmişlerdi. Kendi işlerindeki inançsızlıklarından kaynaklanan huzursuzluğu Müslüman toplumada yansıtmaya çalışıyorlardı. Günümüzde de Müslümanlar arasında böyleleri yok mu? Müslümanların içinde dolaşırlar, biz de Müslümanız derler. Ama bütün yorumları, düşünceleri Müslümanların başarısızlığı üzerine kurulur. İnsanlara İslam'ı öğretmeye kalkarsınız derler ki boşuna uğraşıyorsunuz. Onlara inanmaz. Onlar layıktır, onlar tarikatçıdır, onlar nurcudur, onlar particidir, onlar ateisttir, onlar solcudur. Böylece İslam'ı insanlara ulaştırılmak için önce kendilerini ikna ederler. Sonra bütün Müslümanları ikna etmeye çalışırlar. Müslümanlar kendi çaplarına göre çalışmaya başlarlar. Onlar geçmişteki çalışmaları örnek göstererek bu tür çalışmaların bir şey ifade etmeyeceğini Akamete uğrayacağını anlatırlar. Bütün bunları yaparken Müslümanlardır. Sürekli Müslümanlar arasındaki kavgalardan, tartışmalardan söz ederler. İşin aslında amaç farklıdır. Kavga yerine anlaşmayı, tartışma yerine konuşmayı düşünmezler. Buna önce kendilerini ikna ederler. Sonra bütün toplumu ikna etmeye çalışırlar. Onlar böyle uğraşırken bazı Müslümanlar ortaya çıkıp hiç kimseyi dinlemeden çalışırlarsa, bir şeyler yapmaya başlarlarsa onların aleyhinde konuşur bir sapıklar türedi, kendi başlarına hareket ediyorlar, kimseyi takılırlar. Bunlar fasık, bunlar kafir, bunlar zındık demeye başlarlar. Kuştuda bekleyen, tazı gibi öylece beklerler. Eğer çalışmaya başlayan Müslümanlar arasında bir yılgınlık, bir yeniklik, bir dağınık da olursa hemen gördünüz mü, biz demedik mi diyerek kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar. Ayetlerin özünde anlatılan bu psikolojiler o gün savaş nedeniyle anlanır. Ancak ayetin özünü genişlettiğimizde hassiz insanların yapısının bencillik üzerine kurulduğunu görürsünüz. Sadece bencillik olsa iyi. Hem bencillik yaparlar hem iyi bir şey yapmayı istemezler. Hem de iyi şeylerin önünü kesmeye çalışırlar. Kendileri iyi bir şey yapmak istemiyorlar ya temelde. Yani kendileri hiçbir şey yapmak istemiyor, iyi bir şey de yapmak istemiyor. Öyle kendi pildişi kulesine oturmuş, oradan boyuna sürekli ahkam kesiyor. Başka bir şey yok. Bir artısı yok. İsterler ki başkaları güzel şey yaparak onları yanlış çıkarmasın. Onların kurduğu düzen bozulmasın. Rahmetli Muhammed Kutu, İslam'a göre İnsan Psikolojisi isimli kitabında güzel örnekler verir. Mesela der ki meyhaneye iç içmeyen biri girse, işte doğrusu bir yerde işte yemek için bir şey bulamadı, orada da yemek olduğunu biliyor. Oraya gitti, amacı içmek değil. Oradaki Yemeklerden yemek karnı doyurmak girerse, orada içki içmeden yemek yemeye kalksa içki içenler rahatsız olur onun içki içmediğini gördüklerinde. Veya onu tanıyanlar varsa, onun içkiye karşı haram olduğuna inandığını bilenler varsa rahatsız olurlar. Çünkü içki içmeyen kişi onlara içkinin haramlığını hatırlatır, varlığıyla anlatılır. Halbuki onlar kendi başlarına, kendi dalgalarını geçerek eğleniyorlar. Mesela rüşvetin bolca alıp verildiği bir yerde rüşvet almayan var namaz. Hırsızların arasında hırsız olmayan var namaz. Bunlar gibi Allah yolunda fütursuzca Allah'a güvenerek dayanarak mücadele edenler hassiz insanlar tarafından eleştirilir tahmin edemezler. Çünkü kendileri dünya peşinde koşarken, kendileri dünyalıklarını rahat rahat elde ederken inanç adına, Allah adına bir yola girmiş orada fütursuzca mücadelelerleri görünce başlarlar eleştirmeye. Böyle Müslümanlık olmaz. Bunların yaptığı Müslümanların başına bela getirmekten başka bir şey değildir demeye başlıyorlar. Onların en ufak bir sözünü kendine göre çevirirler, tevil ederler. Onların en ufak bir hareketini kendilerine göre çevirirler, yorumlarlar başlarlar anlatmıyor. Hep aleyh de. Bu eleştirinin yanında kıskançlık vardır. Samimi Müslümanların varlığı ben de Müslümanım diyen hasis insanları sürekli tedirgin eder ve kıskançlıklarından ne yapacaklarını bilemez. Çünkü onlar hem kıskanır hem de kendi durumlarının toyası ortaya çıkar. Onun için ey Müslümanlar Allah size hatırlatıyor. Ant olsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret dinine kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel diyor. Allah Resulü samimiyet içinde sadece Allah'a güvenerek, Allah'a dayanarak işlerini yapar. Onun kalbinde hasislik yoktur. Kimseyi kıskanmaz. Kimseyi. Örneğin kendinde yoksa bir başkası daha çok vermişse hayır yapmışsa onu kıskanmaz. Niye kıskanmaz? Sizin örnek alacağınız insan Resuldür. İçinizde örnek alabilecek her türlü insan vardır. Mesela size Ömer, Osman, Ebu Bekir, Ebu Zermus, Musab bin Umeyr ve daha nicesi örnek olabilir. Bunlar da iyi insanlardır. Hasis olanlar da size örnek olabilir. Siz en iyisini kendinize örnek alın. En iyisi Rasuldür. Rasul Rabbinizin emriyle size örnek kılınmıştır. Sonra diğer müminleri kendinize örnek alın ki insanların kendi özellikleriyle nasıl ayrıldığını görün. Allah Rasulü özelliğiyle ayrılmaz. O Allah'ın bütün ayetlerini Allah'ın istediği şekilde uygulamakta görevlidir. Ama bir Ömer düşünün, bir Osman düşünün, bir Ebu Bekir düşünün, bir Ebu Zer düşünün, bir Musat bin Umeyr düşünün ve başkalarını düşünün. Her biri Rasul olmadığı için kendi anlayışıyla, kendi fedakarlığıyla, kendi kıssaslarıyla İslam'ı anlamış ve örnekleştirmişlerdir. Onlar da örnektir. Siz bu örneklerdeki farklılıkları görerek insan olarak nasıl artılarıyla ve eksileriyle insanlara Örnek olabileceğinizi gösterirsiniz. Ama Allah Rasulü'ne öyle değildir. Onlar her ayeti Allah'ın istediği şekilde uygulayarak da kesin bir örneklik olarak ortaya çıkarlar. Bunu başardığınızda aranızda kavga bitecektir. Eğer insanlar sadece Rasulü kendilerine örnek alır, Allah'a dinler, Allah'ın deliklerini yaparsa aralarında kavga bitecek. Müslümanlar arasında huzur, esenlik, barış sağlanacaktır. Müslümanlar kısır tartışmaları bir kenara bırakacak. Allah'ın ipinde toplanacaklardır. Halbuki günümüzde tartışmalar bencil duygularla bilgi yarışmasına dönüştürülmüştür. Yani sonuç oraya varmaktadır. Ben mi daha çok iyi biliyorum, sen mi daha çok biliyorsun? Biz mi daha çok iyi biliyoruz, siz mi daha çok iyi biliyorsunuz? Biz mi daha çok iyi değerlendiriyoruz, siz mi daha çok iyi değerlendiriyorsunuz? Bir yarış içerisinde dönüştürülmüştür. Halbuki müminlerin arasındaki işler istişare iledir. Bilgilerini birbirine paylaşırlar, bilgilerinden dolayı kimseye üstünlük sağlamazlar, taslamazlar ve birbirlerinin bilgileriyle birbirlerini güçlendirirler, tek vücut olurlar. Halbuki günümüze baktığımız zaman bilgiler Müslümanlara ayırmaktadır. Anlayışlar Müslümanlara ayırmaktadır. Niçin? Çünkü bencillik vardır, hassislik vardır. Allah'ın ayetine baktığımız zaman Müslümanlar arasındaki anlayışlar, Müslümanların arasındaki bilgi farklılıkları Müslümanları güçlendiren, kuvvetlendiren, birbirinin eksiliğini tamamlayan unsurlardır. Ancak hasislik bunu ortadan kaldırır, bütün bu özellikleri Müslümanları parçalamak için, birbirlerine düşünmek için kullanır. Hem öyle ki, karşı tarafı tamamıyla her türlü olumsuz yollarla, kuralsız bir şekilde diskalifiye etmemesine yapar, yapacağını. Hasislik, en tehlikeli kanser gibi akla, muhakemeye, iradeye, kalbe egemenmiş. Müslümanlar bu durumdan kurtulmak zorundadırlar. Aksa Allah'a inanmamış, Allah'a güvenmemiş, böylece kendilerini kandırmış olarak hayatlarını tamamlamış olurlar. İnşallah Allah'ı dinleyenlerden oluruz ki gereği gibi Müslümanlar olabilelim inşallah. Arkadaşlar bugünlük sunum burada bitti. Bir saate göre ayarlamıştım sunumları. Önümüzdeki haftalarda Ashab Suresi'nin diğer ayetleriyle devam edeceğiz inşallah. Daha başındayız Ashab Suresi'nin. Oradaki özlerin, ayetlerdeki özlerin yansımalarını bitesine kadar gündeme getireceğiz inşallah. Hepinize iyi geceler diyorum. Allah'a emanet olun diyorum.